O sebeple değerli kardeşlerim hepimiz mutlu olmayı araştırmamız lazım. Mutlu olmanın yolunu araştırmamız lazım. Hem ahirette mutlu olmak bu da ancak İslamla olacağını La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın manasını bilerekten ona uygun davranaraktan ve şirk karıştırmadan şartlarını yerine getirerekten eğer yaşarsak ahirette mutlu olacağız. Allah Azze ve Celle buyurduğu gibi kim İslam'ın dışında başka bir dinle gelirse ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette kaybedenlerden olacak. Hüsranda olacaktır. Öyleyse ahirette mutlu olmanın tek yolu La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Allah'a doğru kulluk yapmak, şirk koşmadan ve takvayı elde ederekler olur. Peki bu dünyada nasıl olacak? Dünyada mutlu olmamız bizim için önemlidir. Çünkü Allah bizleri mutsuz olmak için bizlere bu emirleri vermemiştir. Bizlere dinde zorluk getirmemiştir, kolaylaştırmıştır. Yuridullahu bikumul <Sessizlik> yusur, Allah sizin için kolaylık istiyor dediği halde, Nasıl olur da bu dünyada mutluluğu elde edemeyiz? O yüzden alimler der ki dünya ve ahirette insanların dört çeşidi vardır. Birinci çeşidi nedir? Sa'idun fid dünya ve sa'idun fil ahire. Bunlar en iyi insanlardır. Hem bu dünyada mutlu olmuş, dünyada mutlu hem de ahirette mutlu. İkincisi ise şakiyyun fid dünya ve sa'idun fil ahire. Dünyada dertli olacak ama ahirette de mutlulardan olacak. Üçüncüsü ise Sa'idun fid dünya, dünyada mutlu yaşıyor. Ve şakiyyun fil ahire. Ama ahirette kaybedenlerden olacak. Dünyada mutlu, ahirette kaybedenlerden olacak. Sonra dördüncü kısım insan ise, bu da en kötüsü, o da nedir? Şakiyyun fid dünya ve şakiyyun fil ahire. Yani hem dünyada mutsuz olmuş, hem de ahirette mutsuz olmuş. O yüzden uzmanlar, alimler, hangi dinden olursa olsun, Mutlu olabilmesi için bu dünyada üç şeye ihtiyaç olduğunu söylemişlerdir. Kimde bu üç şey varsa o dünyanın mutlu insanıdır. Nedir bu şeyler? Bir, el yani sıhhat. iki el-firah, yani boş vakit. Üç, el-mal. Bu üçü varsa kişi dünyadadır. Ama subhanallah, Allah subhaneta öyle dengeli bir sistem kurmuş ki insana doğumundan ölümüne kadar bu üç şeyden Devamlı ikisini veriyor ama bir tanesi eksik. Devamlı bir tanesi eksik oluyor. Ama maalesef insanlar hep bu üçünü birden elde etmek için çaba gösteriyorlar ve bütün bu çabaları da sonunda çabasız boşa çıkıyor. Nedir bu üç şey? Doğumdan askerlik yaşına kadar, yani gençlik çağına gelene kadar insanın üç şeyden ikisi var, birisi eksik. Muhakkak istisnalar kaydı bozmaz. Nedir iki şey? Çocuk doğuyor, ta Gençlik çağına kadar askerlik yaşına kadar boş vakti var, firak var ve sıhatı var. Neyi eksik? Para eksik, malı yok. O yüzden çocuk annesine babasından bağımlıdır. Annesi babasında yaşar, ta ki büyüyene kadar. Peki meslek sahibi olduktan sonra, askerlikten sonra meslek sahibinden ta emeklilik yaşına kadar. Neyi var? Yine üç şeyden ikisi var, biri eksik. İlk olan nedir? Sıhatı var. Parası var ama boş vakti yok. Şimdi de desem ki, arkadaş hadi gidelim falan ülkede tatil yapalım. Bir hafta başka yere gezinelim desek. Çoğunuz diyeceksiniz hocam vaktim yok. Sıhhat var, para var ama vakit yok. Bu da ne zamandan ne zamana kadar? Yani gençlik çağından ta emeklilik yaşına kadar 65'e kadar. Peki emeklilikten ölüme kadara baktığımızda yine üç şeyden Allah ikisini vermiş birisi eksik. Nedir o? Boş vakit var. Adam artık emekli olmuş. Para var. Yani emekli maaşını alıyor. Ama bir şey eksik. O da nedir? Sıhhat eksik. Öyleyse arkadaş bunları bildikten sonra Müslüman vaktini boş şeylerle uğraşır mı? Şunları illa elde edeyim diye uğraşmaz. Tam tersine Allah Azze ve Celle'ye doğru kulluk yapmak için takvayı ihlası ve iyi niyetini arttırmak için Allah'a kulluk eder. Beytuka emanetun dedik. Senin evin sana emanet. Senin ailen sana emanet ve onlarla güzel geçinmenin yolu nasıldır diye sorduğun zaman dört maddeyi yaşayabilirsen, dört hususu elde geçirebilirsen o zaman ailene karşı görevini tam bir şekilde yapmış olursun ve mutlu bir aile olabilirsin. Ve bunun için çaba göster. Bunun için uğraş gerçekten çünkü bizlere sıhhatlı aileler lazım. Eğer bunu uğraşmasan çocukların hasta olacak. Hasta bir kadınla yaşayacaksın. Hasta bir kadınla yaşamak mı istiyorsun yoksa bir sıhhatlı kadınla, sıhhatlı çocuklarla mı beraber yaşamak istiyorsun? Bunu iyi düşünmen lazım. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bir, birinci madde. Evde güven ortamı oluştur. Bir neymiş? Evde güven ortamı oluşturmak. Ne kadar güven ortamı oluşturuyorsun? Bir kadın, bir erkek yuvasında güven ortamını ne kadar oluşturuyor? Bunun için ne kadar çaba gösteriyor? Kendine sor bakalım. Güven ortamı oluşturmak için erkek bir şey yapması lazım, kadın da bir şey yapması lazım. Eğer ikisi güven ortamını oluşturabilirlerse çocukları da güven içinde yaşamış olacaklardır. Erkek güveni oluşturması için hanımına karşı öyleyse ne yapması lazım? Bir erkeğe karşı bir erkek hanımına, koca eşine karşı nasıl davranması lazım diye sorusu sorulduğunda kadında kocasına karşı ne yapması lazım bunu araştırmamız lazım. Şimdi size sorsam, bu ortamda sorsam, sizlere sorsam ve desem ki sen hanımından ne bekliyorsun? Ben inanıyorum ki %95'iniz aynı cevabı vereceksiniz. Yani hanımın sana ne yaparsa o zaman hanımından mutlu olursun, onu daha çok seversin, ona daha çok saygı gösterirsin. Onunla daha mutlu yaşarsın diye sorduğumuzda erkeklere %95 verecek erkeğin cevabı aynıdır. Nedir biliyor musunuz? Erkek hanımından ne bekler? İlk başta saygı bekler. Erkekler ki eğer kocam, hanımım bana saygı ederse ben de ona bütün isteklerini yerine getirdim. Yani bir kadın kocasının avucun içine almak istiyorsa ne yapacakmış? Kocasına saygı gösterecek. Neyine saygı gösterecek? Onun dinine saygı gösterecek. Onun yaşantısına, onun alışkanlıklarına kadın saygı gösterdiği zaman, saygı gösterdiği zaman inan edin erkek artık o kadını istediğini yerine getirir istediğini yapar. Hatta gecenin yarısında üçte bile dese, kalk git benzincilikten bana şu içeceği getir dese, erkek hiç tereddüt etmeden düşünür. O yüzden kadınlara diyoruz ki, kocanı elinde tutmak istiyorsan ona saygı sinyalleri gönder. Ona saygı ettiğini onun dinine, onun yaşantısına onun alışkanlıklarına saygı gösterdiğini ona ne yap belli et hissettir. Peki kadın kocasından ne bekler? Kadınlara sorduğumuzda kadın kocasından ne bekler dediğimizde %95 kadınların vereceği cevap aynıdır. Nedir biliyor musunuz? Kadın kocasından beklediği tek şey vardır. Saygı mı? Hayır. Kadın saygı beklemiyor. Ne bekliyor? Kadın sevgi bekliyor. Erkek saygı bekliyor. Kadın ise sevgi bekliyor. Yani kocam beni sevdiği hissini Kadın görmek istiyor. Erkek devamlı suretle eşine sevgi sinyalleri göndermesi lazım. Bak hatun ben seni seviyorum, seni seviyorum diyerekten ona o sevgi sinyallerini göndermesi lazım. Eğer bunu erkek başarırsa, inan edin istediğini o kadına yaptırır. İstediğini ondan elde edebilir. Gecenin yarısında dese kalk hatun, bana yemek pişir dese bile o sevgi sinyallerini göndererekten bunu isterse, İnan edin o kadın ona her şeyi yerine getirir. Öyleyse biz kadına ve erkeğe şu nasihatta bulunuyoruz. Ey kadın, kocanla karşı, kocandan ilgi görmek istiyorsan ona saygı yap. Ey koca, eşinden sana bir ilgi görmek istiyorsan ona sevgini ispatla, sevgini direkten nasihat ediyoruz. Bu konuyla ilgili bir kıssa var. Hazreti Ömer halifeyken onun döneminde... Onun döneminde halifelik zamanında valileri gelenekten işte cizyeleri, vergileri, zekatları getirirlermiş, ona taksim edermiş, teslim ederlermiş. Onlardan bir tanesi valilerden birisi de Suriye. Hems şehrindeki valilerinden birisi gelmiş ve oradaki toplamış olduğu zekat malları devrettikten sonra Hazreti Ömer valisinin üzerine bakmış ve demiş ki ey vali sen benim valimsin Suriye'de önemli bir şehirde valilik yapmaktasın. Al şu kese altını kendine ve ailene bununla alışveriş yap. İhtiyaçlarını gör. Tabi sahabe reddetmiş yok istemiyorum vesaire derken Hazreti Ömer ona emrediyor. Ben valiyim diyor. Ben emir-i Müminlerin eminiyim. O yüzden bana itaat edeceksin. Alacaksın diyerekten ona bu talimatı verir. Bunun üzerine değerli kardeşlerim adam üzülerek o parayı alır sahabi radiyallahu anhu sonra e, bulunmuş olduğu görev yapmış olduğu şehire geri döner hanımı kapıyı açar ve kocasının üzüntülü olduğunu dertli olduğunu görür der hayır ola, ne oldu adam tabi cevap vermez kadın da illa cevabı öğrenmek istiyor ve başlar soru sormaya kadın yoksa hazreti Ömer radiyallahu anhu vefat mı etti der adam cevaben der ki hayır daha kötü daha kötü şey oldu bunun üzerine kadın der yoksa Müslümanlar bir savaşı mı kaybetti? Adam der ki bundan daha kötü. Bundan da daha kötü bir şey oldu. Bunun üzerine kadın der subhanallah Allah için bana söyle. Nedir kötü olan? Ne oldu bana bunu bildir der. Bunun üzerine adam çıkartır cebinden bir torba altını der ki bunu Hazreti Ömer bana hediye etti. Kendime ve sizlere bununla alışveriş yapmamı bana emretti. Bunun üzerine tabii kadın güler, hoşuna gider. Ya bunda kötü bir şey yok ki, ne güzel. İşte kendimize alışveriş yapacağız, evin eksiklerini alacağız diyerekten kadın tebessüm eder. Şimdi burada adam ne istiyor? Saygı istiyor. Saygı bekliyor. Saygı beklemesi için sevgi sinyalleri gönderecek ki karşılığını alsın. Burada sahabi ne diyor biliyor musunuz? Diyor Bana bak diyor, eğer şu anda diyor cennetten bir huriye inse, yeryüzüne gelse... Vallahi diyor, onu seninle değiştirmem. Halbuki mümkün var mı? Huriye gelecek, o istemeyecek. Ama amaç nedir? Sevgi sinyalleri göndermek. Ne diyor? Vallahi diyor, Huriye gelse yeryüzüne, onu seninle değiştirmem. Yani seninle yaşamayı tercih ederim. Çünkü seni seviyorum diyerekten, ona sevgi sinyalleri gönderiyor. Öyleyse, sen de diyor, benim dinime ve benim yaşantıma saygılı ol. Bunun üzerine kadın o torba altını alıyor ve kendi eliyle fakirlere infak ediyor. Sevgi, saygı çok önemli arkadaşlar. Eğer sevgi saygı olursa o ev emniyet içindedir. Evimizi güven haline çevirmemiz lazım dedik. Tehlikelerden def etmemiz lazım dedik. O yüzden Hazreti Ayşe'nin en çok peygamberimize sorduğu sorulardan bir tanesi ve merak ettiği sorulardan bir tanesi hep Peygamber onu ne kadar seviyor, sevgisi ona ne kadar bağlı diye merak eder. Hatta Bukhari ve Müslim rivayetinde Peygamber aleyhissalatu vesselam e, Hazreti Ayşe radıyallahu anh şunu söyler. Ey Ayşe der ben senin ne zaman beni sevdiğini ve bana ne zaman kırgın olduğunu bilirim der. Bunun üzerine Hazreti Ayşe sor nasıl ey Allah'ın Resulü? Yani düşün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşi ondan ne zaman sevdiğini ve ne zaman ona kırgın olduğunu dahi bilir. Nasıl anladın der ey Allah'ın Resulü. Benden kırgın olmadığın günlerde, beni sevdiğin günlerde Allah'a yemin ederken Muhammed'in Rabbi ile yemin edersin. Ama bana kırgın olduğun günlerde ise İbrahim'in Rabbi diye yemin edersin diyor. Yani düşünün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eşinin bu hislerini dahi araştırıp ona göre onunla sevgi sinyalleri göndermeye çalışıyor. Bu da ne kadar eşimiz az tanıdığımızı ve ne kadar az bir sevgi sinyalleri gönderdiğimizi görmekteyiz. O yüzden bazı kardeşlerimiz hanımından saygı bekliyor ama ona hiç sevgi vermemiş. Hiç sevgi göstermiyor. Yemek getiriyor, yemeği yüzüne vuruyor. Efendim kadın bir şey yapıyor, ona sevgi sinyalleri göndermiyor. O yüzden değerli kardeşlerim adam var her gün hanımının yanında ikinci evliliği konuşuyor. İşte evleneceğim diye sohbetini yapıyor. O kadından saygı mı alacaksın ya? Sen her gün bu sohbeti yapacaksın. Ardından da ondan saygı bekleyeceksin. Kabul etmesini bekleyeceksin. Eğer hanımın sana saygı duymasını istiyorsa sen ona sevgi sinyallerini göndermen lazım. Ve bu da ilk adımdır. Evde güvenlik hissettirebilmemiz için. İkinci madde nedir arkadaşlar? İkinci madde ise konuşma ortamı sağlamak. Bugün en büyük müşkülat Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar fert olarak olalım, toplum olarak olalım birbirimizle konuşma problemimiz var. Kardeşler kendi aralarında konuşamıyorlar. Camide konuşma uslubumuz yok. Dışarıda trafikte görüyorsun Müslümanlar birbiriyle nasıl sert ve kaba ve kötü sözlerle konuştuklarını. Efendim meclisde insanlar birbiriyle nasıl şiddetli ve kötü konuştuklarını görmekteyiz. Yani bizim konuşma problemimiz var. Ve eğer bizler dışarıda Konuşmamız bu kadar aşırısa acaba evde hanımımızla nasıl konuşmaktayız? Acaba eşimize karşı çocuklarımıza karşı ne kadar o dört duvar arasında onları karşına kadar bir zulüm yapmaktayız Allah-u Alem. O yüzden arkadaşlar konuşma ortamını sağlayın. Bugün küvette araştırmaya göre yüzde doksan erkekler boşandıkları zaman eşlerinden mahkemeye giderekten e, boşanma dilekçesi yazdıklarında Araştırmanın sonucu çıkıyor ki %94'ü bu boşanma kararını verirken hanımıyla bir kere oturup bir konuşma yapmamış, bir nasihatte bulunmamış. Allah Kur'an-ı Kerim'e buyurur ki onlara, onlara eşlerinize nasihat edin dediği halde adam hanımınla konuşmasını bilmiyor. Nasıl nasihat edeceğini bilmiyor. Konuştuğu sadece cumhurlarıyla konuşuyor ve bu da İslam'dan değildir. Müslümanın davranışından değildir. Peygamberin sünnetinden değildir. Öyleyse arkadaşlar hanımla nasıl konuşacağımızı öğrenmemiz lazım. Eşimizle nasıl konuşacağız? Çocuğumuzla nasıl konuşacağımızı öğrenmek mecburiyetindeyiz. Ve bu konuda da benim bir sohbetim var. Konuşma sanatı. Eşimizle nasıl konuşacağız? Aile kavgası esnasında konuşma uslubumuz nasıl olacak diye sohbetimiz var. Ve bunu da cennete davet de galiba yükledi arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Başka bir sohbetimizde Farklı görüşte olan insana karşı nasıl tepkimiz olacak, nasıl bir muamelatımız olacak, nasıl onunla bir konuşmamız olacak, diyaloğumuz nasıl olacak bunu bilmemiz lazım. Bugün Müslümanlar birbirlerini bombalamakta, birbirlerinin camilerine bomba koymakta, ellerine fırsat gelsi onları birbirlerini boğacaklar. Neden bu düşmanlık? Halbuki Allah Azze ve Celle bizlere Hristiyanlarla bile konuşurken, ehli kitapla, Yahudilerle bile konuşurken güzel konuşmamızı emrederken, Nasıl biz Müslümanlar kendi aramızda bu kadar ters, bu kadar yanlış bir şekilde konuşmaktayız? O yüzden evimizde konuşma ortamı hazırlıyor muyuz? Çünkü çocuklarımız bizim konuşmalarımızdan, karı kocanın arasındaki konuşma şekliyle büyüyorlar. Benim hocam Medine'de şunu anlatmıştı bizlere bir kere. Bir baba geliyor ve diyor ki bizim hocaya, işte Şeyh diyor, bizim, benim 6 tane çocuğum var. 5 ile 15 yaşlarında her seferinde sofraya oturduklarında birbiriyle kavga ediyorlar. Bana bir tavsiyede bulun, bir nasihatte bulun ki artık çocuklarımız sofrada kavga etmesinler. Şeyh ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, ev akşamleyin yemeğe gittiğinde, eve gittiğinde ve bundan sonra her zaman sofrada oturduğunda ve diğer vakitlerinde çocuklarının yanında hanımınla güzel kelimelerle konuş. Lütfen verir misin? ne güzel yapmışsın, teşekkür ederim direkten, bu kelimeleri kullan diyor. Ve adam bir hafta sonra geçtikten sonra yine şeyhin yanına gelerekten evde olup bitenleri anlatır. Der ki hocam subhanallah, aynı dediğin uygulamayı yaptım, nasihatına uydum. Akşamın eve döndüğümde bütün çocuklarımla akşam sofrasında otururken, hanımımla en güzel kelimelerle konuştum. Bunu bir dene ya, bir güzel konuş bakalım. Ve fark ettim ki diyor, gördüm ki diyor, en büyük oğlan, her zaman ufak kız kardeşiyle kavgalı olan kardeşim, abisi, ilk kez o akşam hayretlerle benim konuştuklarımı duyunca, ilk kez kardeşinden kavgalı bir şey istemedi, kalktı sandalyesine ve gitti, kendisi çatalını aldı. Ve bir şey söylemeden oturdu. Üç gün geçtikten sonra en büyük oğlum Ufak kız kardeşine ilk kez cesaret buldu ve dedi ki ey kardeşim bana çatalı verir misin? Düşünebiliyor musun? Yani çocukların senin hareketlerinle iyi insan olma ihtimali var. Ve senin yanlış söylemelerinle, yanlış hareketleriyle kendine zarar vermiş oluyorsun. Çocuklarından fayda göremiyorsun. Çünkü onların kötü insan olmalarına sen sebep oluyorsun. O yüzden bir iyi aile olmamız istiyorsan ne yapacaksın? Onlara karşı konuşurken güzel konuşma sanatını öğreneceksin ve konuşarak onlara buna örnek olacaksın. Ve her zaman ben derim, aile başkanlarına velilere şunu söylerim. Eğer bir damat adayı kızınla evlenmek istiyorsa, kızını istemeye geliyorsa mutlaka ona şu soruyu sor. Kızınla kavga ettiği zaman Nasıl bir konuşma uslubun olacak? Bana anlat bakalım. Bir saat dinleyeceğim seni. Bunu mutlaka sorun bakalım. İnan edin bugün evlenmek isteyen çoğu gençler hanımlarıyla konuşma uslubunu bilmiyorlar. Bir topluluk konuşmayı bilmese şiddete meyil etmeleri, birbirlerine düşman olmaları yolu çok hızlıdır, çok yakındır. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Buna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Üçüncü hususa geçiyorum. Üçüncü maddeye geçiyorum. Üçüncü, yine evimizi nasıl bir güven haline çevireceğiz? Mutlu yaşayacağız aile olarak. Üçüncü adım nedir? Üçüncü adım, evde sorumluluk hissedeceğiz. Evde sorumsuzca yaşamayacağız. Bugün nice babalar, nice veliler evden habersizler. Çocuklarından habersiz, hanımından habersiz yaşamaktadır. Hanım bana karışmasın, çocuklar bana karışmasın. Ne yaparlarsa yapsın diyorlar. Ve bu da tehlikedir. Bu da yanlıştır. Bunu yapmayın arkadaşlar. Evin sana emanet. Evinden haberdar olacaksın. Bizler bugün evimizde sorumsuzca yaşadığımızdan dolayı bakın mahallede olup bitenlerden de habersiziz. Ülkemizde olup bitenlerden de habersiziz. Müslüman sorumlu insandır. Aleyhissalatü vesselam buyurmuştur. Kullukum ra'in. Hepiniz bir çobansınız. Hepinizin bir sürüsü var ve o sürüden mesulsunuz, hesaba çekileceksiniz. Bir yöneticisi, bir yönetici onun altındaki olan insanlardan sorumludur. Efendim bir baba ailesinden sorumludur. Bir ev hanımı çocuklarından ve evinden sorumludur. Ve herkes buna ihanet ederse cennetin kokusunu dahi duymayacaklar. Buhari'de rivayette geçtiği gibi Aleyhisselatu vesselam buyuruyor. Kişi cennetin kokusunu duymayacak o ki ona verilmiş olan emanete ihanet etsin. Aile sana bir emanettir. Beytuke emanetun diyoruz. Evin sana emanettir diyoruz. Bu emanete ihanet edersen onun kokusunu duymayacaksın. O yüzden bugün İslam aleminde bugün İslam aleminde eğitim seviyesi düşüktür. Niçin düşüktür? Çünkü öğretmenler sorumluluğunu yerine getirmiyorlar. Bugün çoğu Müslüman kardeşler ortaklık yapıyorlar, şirket kuruyorlar. Bir müddet sonra düşman oluyorlar, birbirlerinden ayrılıyorlar. Sebebi nedir? Çünkü değerli kardeşlerim ortaklıkta sorumluluk hissetmiyorlar. Çoğu kardeşlerimiz diğer kardeşine iş alıyorlar. Bir müddet sonra kardeş onu görevden alıyor. Niye? Ya işe gelmiyor diyor. Sorumlu hissetmiyor kendini. Bugün çoğu Müslümanlar dinine karşı sorumluluğunu yerine getirmiyorlar. Sabah namazına eğer sorumlu Müslüman olsaydık sabah namazında camiler tıklım tıklım olurdu. Eğer bugün sabah namazında camiler boşsa onun sebebi dilimize karşı sorumluluk hissetmiyoruz. Eğer aramızda hala Kur'an okumasını bilmeyenler varsa hala Fatih okumasını dahi bilmeyenler varsa bizleri ne kadar sorumsuzca yaşadığını gösteriyor. Eğer ülkemizde bugün şirk yayılmışsa kabirlere ibadet yayılmışsa bidatler ve hurafeler yayılmışsa bunun sebebi bizlerin sorumlu insan olmadığını gösteriyor. Ya çocuğun hata ediyor, camdan çöp atıyor, ona nasihat bile etmiyorsun. Sorumsuzca hareket ediyorsun. Ey evladım burası senin ülken, burada sen yaşıyorsun, burada yarın senin çocukların yaşayacak. Bu ülkemizi kirletme, sahip çık diyeceğin yerde dikkatsizce, dikkatsizce yaşamaktayız. Haflet içinde yaşamaktayız, sorumsuzca yaşamaktayız. O yüzden insanlık bir kriz haline düşmüş. Yani bizler sadece bugün bir ekonomik krizi yaşamıyoruz. Ahlaki kriz yaşıyoruz, itikadi kriz yaşıyoruz, ameli kriz yaşıyoruz. Efendim aile krizi yaşamaktayız. Niçin? Çünkü bizler sorumlu insanlar değiliz. Eğer sorumlu olsaydık bugün bu hale düşmeyecektik. Dördüncü husus ise değerli kardeşlerim, aile içinde Dikkat etmemiz gereken ailemizin mutlu bir yuva olabilmesi için, mutlu bir yuvaya dönüşebilmesi için dikkat edeceğimiz dördüncü husus ise mutlaka ailemize sevgi göstereceğiz, ilgi göstereceğiz. Çocuklarımız, eşimiz hissedecekler ki ha babam benimle ilgi gösteriyor, bana vakit ayırıyor, benim sıkıntılarıma düşünüyor ve onlara çözüm aramada bana yardım ediyor Eşin, sev, hanımın sen onu sevdiğini hissettireceksin. Eğer bunu hissettirirsen o zaman o aile mutlu olacak. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda işte torunlarını öpermiş, sarılırmış, onlara ilgi gösterdiğini hissettirilmiş. Bu çok önemlidir. Hatta bir keresinde bir bedevi Arap yanında otururken peygamberimiz torununa böyle ilgi gösterince görünce onu okşadığını, öptüğünü, kucağına aldığını, sarıldığını gösterince... Sahabe demiş ki ey Allah Resulü benim 10 tane evladım var daha birisini alıp öpmedim sarılmadım demiş. Onu sarmadım sarılmadım deyince peygamberimiz ona teaccüble bakmış. Demiş eğer Allah senin kalbinden sevgiyi almışsa rahmeti almışsa ben ne yapabilirim? Hatta başka bir rivayette merhamet etmeyene merhamet edilmez. O yüzden çocuklarımıza ilgi göstereceğiz. İşte bazı insanlar geliyor ya diyor ya benim çocuklarım çok yaramaz. Eğer bir çocuk yaramazlık yapıyorsa, onun sana sinyal gönderdiğini bilmen lazım. Yani benimle ilgilen diyor, benimle uğraş diyor. O an al o çocuğu beş dakika kucakla, biraz öp onu, omuzunu okşa. İnan edin o çocuk ne yapacak? Hemen sakinleşecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte, aleyhissalatü vesselam cuma hutbesini okurken ve cami tıklım tıklım bütün sahabe, Pür dikkat peygamberi dinliyorlar aleyhissalatü vesselam'ı dinliyorlar. Çünkü peygamberimiz vahiy konuşuyor. <gülüyor> Ümmete önemli mesajlar veriyor derken hepsi pür dikkat dinliyorlar. O sırada caminin içinde peygamberin torunu Hazreti Fatıma'nın iki çocuğu Hasan ve Hüseyin yaramazlık yapıyorlar. Gürültü çıkartıyorlar. Ve tabi sahabe rahatsız oluyor çünkü peygamberi pür dikkat dinlemek istiyorlar. Bütün konsantreyi, aklılarını, vücutlarını, zihinlerini peygambere indekslemişken camide çocuk sesleri duyuluyor. Peygamberimiz ne yapıyor? Bunun üzerine hutbesini kesiyor. Minberden iniyor, gidiyor o iki torununu alıyor. Birini sağ omuzuna, diğerini sol omuzuna ve minberin üzerine çıkartıyor. Ve hutbesini devam ediyor. Allah aşkına bugün bunu bir imam yapsa biz o imama ne yaparız? Camiden belki de kovacağız. O yüzden aleyhissalatü vesselam çocukların ilgi istediğini bize gösteriyor. Çocuklar senden ilgi istiyor. Biz ne yapıyoruz? Çocuğu döverekten, hapsederekten, onu aşağılayaraktan ona ne yapıyoruz? İlgimizi göstermiyoruz tam tersine. Onun daha kötü insan olmasına sebep oluyoruz. Öyleyse ailemize ilgiyi göstereceğimizi onlara hissettireceğiz. Ve onların dertleriyle dertlendiğimiz zaman bunu onlara hissettirirsek, onları okşarsak, öpersek o zaman o çocuk ne olacak? Kendini içinde, ailenin içinde faydalı insanlar olacaktır. Bunu anladıktan sonra son bölüme geçiyorum. O bölüm neydi? Yani gelecekte daha iyi nesil nasıl yetiştirebiliriz? Yani tohumu doğru ekersek o tohumun yeşerip bir meyve haline dönüşmesi bizlere bir sonuç getirmesi nasıl olacak? Çünkü insan her gün böyle sıhhatlı kalmayacak bir yaşa geldikten sonra yaşlandığı zaman artık başka insanlara mühtaç olacak. Çocuklarına mühtaç olacak. O çocuklar ona faydalı olabilmesi için, ailece onunla birlik beraber de yaşayabilmesi için ve güç kuvveti kesildiğinde evlatları, çocukları ona destekçi olabilmesi için ne yapması lazım? Bunu bize İslam öğretmiş ama çoğumuz bugün bunu bilmemekteyiz, yaşamamaktayız. Çocuklarımıza neyi vermemiz lazım ki? O çocuklar yarın gelecekte bizler için, kendileri için ve toplum için, ümmet için, İslam için faydalı olabilmesi için. İlk adım, ilk yapılacak madde husus nedir biliyor musunuz? Çocuklara doğruluğu öğretmektir. Çocuklarımıza biz ne kadar doğruluğu öğretiyoruz? Çocuğa vereceğin en önemli eğitim, ekeceğin en önemli tohum ona Dürüstlüğü öğretmek. Dürüst olacaksın, yalancı olmayacaksın. Prensipli bir insan olduğunu olduğunu onu çocuklara öğretmen lazım. Yani bizler prensipliyiz, kurallarımız var ama şiddetli değiliz. Yumuşağız ama gevşek değiliz. Bizler çocuklarımıza karşı sert olacağız, kuralımız olacak ama şiddetli olmayacaksın. Çocuklarına karşı yumuşak olacaksın. Ama gevşek olmayacaksın. Yani sınırları sen belirleyeceksin. edeceksin. Onu bir kural içinde yaşatacaksın ki onun bunu anlayabilmesi için. Bir hocam anlatıyor Medine'deki üniversitede. Kendisi kadınlar bölümünde de hocalık yapıyor. Orada üç tane öğrenci kız sınav günü gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Sınav bittikten sonra geliyorlar ve diyorlar hocam biz trafik kazası geçirdik. Kusura bakmayın işte büyük bir trafik kazası atlattık. O yüzden sınavlara gelemedik geciktik diyerekten özür beyan ediyorlar. Bizim hoca diyor ki hiç problem değil. Önemli olan sizler selamettesiniz bir şey başınıza gelmedi. Can tehlikesi olmadı elhamdülillah. Sınavlar önemli değil başka tarihte de yaparız diyerekten onları sakinleştiriyor. İşte kızlar yeminciler vallahi billahi hocam böyle oldu diyerekten sıkıntılarını belirli ettikleri halde öğretmen onların özrünü kabul ediyor. Ama ne dik, Yımşak olacaksın, gevşek olmayacaksın. Sert olacaksın ama şiddete başvurmayacaksın. Ve hocamız diyor, aradan işte 2-3 hafta geçtim. O 3 öğrenciye sınav tarihi verildi. Sınav günü ayrı yerlere oturulduktan sonra öğretmen soru kağıtlarını hoca dağıttı. Ve soru 1, kaza ne zaman oldu? Soru 2, nerede oldu? Soru 3, nasıl oldu? Kız çocukları birbirine baktılar, şaşırdılar. Yani neydi? Sert, ol, disiplinin var, bak yalancılık fayda vermez. Onlara bir şey öğrettin, kuralını öğrettin. Yımşaksın, sınav tarihi verdin ama gevşek değiliz. Bizim Müslüman'ı aldatamazsın. O yüzden peygamberimiz de diyor aleyhissalatü bir mümin diyor iki kez aynı yılan deliğinden ısırılmaz diyor. İkinci kez aynı delikten aldatılmaz. Ama bugün bizler doğruluğu bilmediğimiz gibi doğru olmamayı da teşvik ediyoruz. Çocuklarımıza biz yalanı öğretiyoruz. İşte şöyle söyle babam yok de işte gelmedi diyerekten çocuklarımıza yalanı biz öğretiyoruz. Bir gün aleyhissalatü vesselam bir sahabenin evinde otururken oradaki bir kadın çocuğa sesleniyor. Diyor gel evladım sana bir şey vereceğim. Gel sana bir şey vereceğim. Bunun üzerine hemen peygamberimiz müdahale ediyor. Ne vereceksin ona diyor? Diyor, ey Allah Resulü bu hurmayı verecektim. Ha bunun üzerine peygamberimiz diyor, eğer şayet ona sen bunu şaka niyetiyle söylemiş olsaydın, yalan olarak bu sana yazılacaktı. Çünkü ne diyorsun, gel sana bir şey vereceğim ama maksadın, onu belki sadece öpmekti, sarılmaktı. Caiz değil, mutlaka bir şey vermen lazım. Bunu peygamberimiz hemen ne yapıyor? Müdahale edip açıklıyor. Yani şakadan dahi yalan söylenilmeyeceğini, Vereceğim dediğin zaman o zaman vermek, vermen gerektiğini bilmen lazım. O yüzden yalancının humu yatsıya kadar tüter demişler. Yalancının ipi her zaman kısadır. Mutlaka yalan ortaya çıkacak. Çıkmaması için ne yapmamız lazım? İnsanlara şunu öğretmemiz lazım. Dörüstlüğü, doğruluğu ama bugün bir toplulukta yalancılık her tarafa yayılmış. Ne beklersin o toplulukta? Bir toplumda her şey yalan varsa, hile varsa... Hatta kendimiz diyoruz, bu zamanda zaten dürüstlük bitmiştir. Diyen bizler değil miyiz? Bu mutlaka vazgeçilmesi lazım. Mutlaka insanlara dürüstlüğü anlatmamız lazım. Doğru olmanın önemiyetini anlatmamız lazım. Çölde yaşayan bir kabile varmış. O kabile her ay kervanlarıyla alışverişe giderlermiş. O kabilede yaşayan bir kadın, dul kadınla 11 yaşındaki oğlu varmış. Oğlunu artık 11 yaşına girildi Artık buluğa erdiğinden dolayı oğlunu kervanla beraber alışverişe göndermiş ve ona 40 dirhem altın vermiş. Oğlu demiş ki ey anneciğim bana ne nasihatle bulunursun? Ya bu neyle taklib demiş. Ey evladım asla yalan söyleme. Asla yalan söyleme diyerekten ona nasihatte bulunmuş. Bunun üzerine bunun üzerine çocuk kervanla beraber yola çıkar. Günler geçtikten sonra yol kesicileri kervanı ne yapar soyguncular yollarını keser ve onların üstünün başındaki paraları almaya çalışır. Ve hırsız çocuğa gelince 11 yaşındaki çocuğa gelince ey çocuk senin üstünde ne var diye sorduğunda çocuk da demiş ki benim üstümde 40 altın var. Bunun üzerine hırsız demiş defol oradan yalancı diyerekten ne yapmış çocuğu oradan kendi eliyle iteklemiş. Çocuğu kurtaran, parasını kurtaran ne olmuş? Onun dürüstlüğü olmuş. Öyleyse Müslüman her zaman dürüst olması lazım. Her zaman dürüstlük insanı kurtarır. Ne dedik? وَالْيَقُولُ قَوْلًا de. O yüzden doğru sözler söyleyeyim. Başka ayette ise kim doğru söz söylerse Allah Azze ve Celle onun işlerini kolaylaştıracak. Hayra ulaştıracak. Ama bizler bugün çocuklarımıza doğruluğu bazen öğretmiyoruz. Doğruluk ev, evden gelir. Eğer bir adam sahtekarsa, yalancıysa çünkü o evinde dürüstlüğü öğrenmemiştir arkadaşlar. Bunu bilmeniz lazım. O yüzden çocuklarını da dürüstlüğü öğrenin. Dürüstlüğü öğrenin. Ben geçenlerde benzinciliğe gittim. 50 Euro'luk, 50 Euro'luk benzin doldurdum, dizel doldurdum. Eee kasada para ödedikten sonra kadın bana çıkarttı bir hediye verdi. Kasiyerdeki kadın bana çıkarttı 5 Euro'luk bir hediye verdi. Dedim bu ne? Dedi işte 30 eurodan fazla dizel alanlara şu anda kampanya var. Şunu hediye ediyoruz. Tabii şaşırdım. Aldım. Arabaya gittim. Sonra şunu düşündüm. Ya bu kadın bana bunu niye söyledi? Halbuki müşteri sormadı. Haberi yok kampanyadan. O hediyeyi kendi torbasına atardı. Sonra bunu bilgisayarda ebay'da efendim satış sitelerinde ne yapardı? Sataraktan ek para kazanırdı. Ama bu kadın bunu kendiliğinden söylediyse ne gösteriliyor? Bunun gayrimüslim olduğu halde Müslüman olmadığı halde evden dürüstlük öğrendiğinin alametidir. O yüzden bir şahir dediği gibi "Vecettul İslam ve lem ecid el Müslimîn." Ben Batı'da İslam'ı buldum ama Müslüman görmedim. Müslüman yok ama İslam yaşıyor sanki. Müslümanların ülkesine gittim diyor. Orada da Müslümanları gördüm İslam'ı göremedim diyor. İslam'ı bulamadı. Nerede bizim İslam'ımız? İslam'ın ilk emri dürüst olmaktır. İslam'ın ilk emirlerinden birisi dürüstçe yaşamaktır. La ilahe illallah diyorsun. Bunu samimiyetle dürüst bir şekilde diyorsun. İnanaraktan çünkü en dürüst budur. La ilahe illallah'ın dışındaki her şey Allah'a şirktir. Dürüstlüğün dışındadır. İslam dürüst dinidir vesselam. Daha peygamberlik görevi gelmeden önce el emindi adı. güvenilir bir insandır. Sözünde asla yalan yoktur. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a ilk vahiy geldikten sonra peygamberimizi sakinleştirirken ne ona söyledi? Sen asla yalan söylemezsin. Sen konuştuğun zaman senin konuşmanda ne yoktur? Yalan yoktur. Öyleyse çocuklarımıza yalan söylemi öğretmeyelim. Aleyhimizde de olsa dürüst kalmalarını, kendi çıkarlarımıza ters de olsa dürüst olmalarını ne yapacağız? Onlara tavsiye edeceğiz. İkinci tohum nedir? Gelecekte daha iyi bir çocuklar yetiştirmemiz için çocuklarımıza özgüven vereceğiz. Onların güvenlerini yıkmayacağız, kırmayacağız. Bugün maalesef çoğu veliler, Çocuklarının öz güvenini yıkmaktadırlar. O yüzden diyoruz ki sakın şeytana yardımcı olma. Çocuğunun öz güvenini yıkaraktan kendisine inancını yıkaraktan şeytana ne yapıyorsun? Yardımcı oluyorsun. Şeytanın onun tuzağına düşmesine çok kolay bir şekilde oluyor. Bugün babalar çocuklarının öz güvenini kırıyor. Çocuğunun yaşantısını yani isteklerini saygı göstermiyor. Başarısını görmemekten, görmemezlikten geliyor. Ve bir şeyde başarılı olamadığı zaman da onun başına her şey kalkı veriyor. İşte sen zaten ahmaksın, sen zaten cahilsin, senden zaten adam olmaz, sen zaten çöpçü olursun diyerekten çocuğunun özgüvenini yıkmaktadır. Ve bu da çok tehlikelidir. Medine'de 2006 yılında bir baba var, üç hanımı var. Hemen hemen 21 tane çocuğu var. Bu çocuklarının bir tanesi 30 yaşında. Babasını ne zaman ziyaret etse babası hep bunun çocuğu insanlar huzurunda, akrabalar huzurunda, amcalarının huzurunda hep durmadan onun özgüvenini kıraraktan rencide eder. İşte bu benim en tembel oğlum, bu halen benim sırtımdan geçinir, bu halen böyledir, böyledir diyerekten ne yapıyor? Özgüvenini çocuğun kırıyor öz güvenini kırıyor. Çocuk ne yapıyor? Bunun üzerine kibrit ateşi alarak alaraktan babasının o gün bulunmuş olduğu anaların evinde evi yakı veriyor. Ve evde öyle bir ateş çıkıyor ki analığı vefat ediyor ateşten ve babası da ağır yaralarla kurtuluyor. Tabi polis araştırıyor, anlıyorlar oğlan yapmış. Savcılık bunun ifadesini alıyor yakalıyorlar ve savcılara götürülünce ifadesi alınca. Savcılıkta çocuk şu sözü söylüyor. Eğer beni serbest bırakırsanız gene yapacağım. O evi yakacağım. Babamı yakacağım diyor. Niçin? Çünkü çocukta artı bir gurur, bir özgüven bırakmamış. Bütün hislerini çilediğinden dolayı baba. Çocuk ondan intikam alıyor. İntikam çocuk alır senden. Unutma bunu. Bir çocuk anneden babadan intikam alır. İntikam iki türlüdür. Bazen intikamı doğrudan alır. Bazen de dolaylı yollardan intikam alır. O yüzden senin çocuğun senden intikam alıp almadığını bilmek istiyorsan alimler diyor ki bunu tespit edebilirsin. Onun özgüvenini kırmışsan senden mutlaka intikam alacak. İntikam iki türlü dedi. Doğrudan intikam. Buna şeriatta ne diyoruz? Hukukul valideyn diyoruz. Anne babayla ilişkiyi kesmek. Nice Bugün evlatlar var, kız çocuğu, erkek çocuğu, annesinden babasından bütün ilişkileri kesmiş. Soruyorsun, baban nasıl? Boş ver o adamı ya. Allah belasını versin. Lanet okuyor. Bu nedir? Çocuk ondan intikam alıyor. İlişkiyi kesmiş. Senin çocuğun var ama seninle konuşmak istemiyor. Seni duymak istemiyor. Sana yardım etmek istemiyor. Hatta başkalarına belki daha faydalı senden. Bunun sebebi nedir? Araştırıldığında %90'ı o çocuğun yaşantısını, gururunu kırılmış, özgüvenini yıkmış ve çocuğa hiçbir zaman bir umut verilmemiş. Bir başarı, bir imkan verilmemiş ve bu da çok tehlikeli arkadaşlar. İkinci, dolaylı yoldan intikam nasıl oluyor? Dolaylı yoldan intikam, çocuk durmadan babasına masraf açar. Durmadan ona ne yapar? İşte polis gelir, savcı gelir kapıya, efendim alacaklılar gelir, durmadan ona bir problem açar. Çocuk dolaylı intikam alır, baba bunun haberinde yok. O yüzden değerli kardeşim bu duruma düşmememiz lazım. Üçüncüye geçiyorum, hızlı geçiyorum. Üçüncü adım ise değerli kardeşlerim, yani üçüncü tohum, geleceğimizin daha iyi başarılı olması için ve bugüne kadar bunları yapmıyorsak artık bundan sonra mutlaka yapalım. Bundan sonra mutlaka bunları yapalım Üçüncüsü nedir? Çocuklarına arkadaş seçmede yardımcı olacaksın. Çocuklarına arkadaş seçmede yardımcı olacaksın. Bir çocuk arkadaş seçiminde hangi arkadaşın iyi olduğunu, kötü olduğunu bilemez. Onların zararlarının ne kadar olduğunu, faydaların ne kadar olduğunu bilemez. Öyleyse çocuğunun arkadaş seçiminde ona yardımcı ol. Doğru arkadaş seçmesini yanlış arkadaşlarla oturup, Onlarla problem olmaması için onlara yardım etmen lazım. Bugün Avrupa Birliği'nin araştırmasına göre eroin bağımlısı ve kötü alışkanlıklara bağımlı olan gençlerin ilk sebebi yüzde 92'si, yüzde 92'sinin sebebi nedir? Bunların bu kötü alışkanlıklara eroin bağımlı düşmesinin sebebi kötü arkadaştan doğmuştur. Yanlış kişilerle arkadaşlık yaptığından dolayıdır. O yüzden çocuğun arkadaşlarını ne kadar tanıyorsun? Ne kadarı, nerede oturduğunu, ne iş yaptığını, nelerle meşgul olduklarını biliyor musun? Bazı babalar var, diyor ki elhamdülillah benim kızım hep evde oturur. Hiç dışarı çıkmaz. Evde oturan bugün kız çocuğu arkadaşlar, bugün evde oturan kız çocukları dışarı çıkan kız çocuklarından daha büyük tehlikededir. Ama bunu çoğu bilmez bugün. Niye? Ya evde televizyon var. Evde bütün diziler oynuyor. Bütün müstehcen, ahlaksız kanallar hepsi evde var. Televizyon var, internet var. Efendim chat var, messenger var. Efendim SMS var. Yani bir çocuğa evde o kadar bir saldırı uğruyor ki yani dışarıya çıkmasından daha büyük tehlikededir. O yüzden zannetme ki evde kızın oturuyor diye işte insanlarla fazla ilişkisi olmadığından dolayı evde güvendedir. Çünkü bugünkü araştırma diyor ki evdeki kız çocuğu daha tehlikededir. O yüzden neyle meşgul olur ne yapar bilmemiz lazım. Bizler bugün evlerimizde iki tane baba var. Sen sadece baba değilsin. Başka bir baba daha var. O baba kimdir biliyor musun? Sen sadece biyolojik babasın. Çocuğuna ekmek getiren, ekmek alan, onun kirasını ödeyen babasın. Ama asıl bugün çocuğunun başka bir babası var. Kimdir o biliyor musun? Televizyondur. Televizyon baba. Tanıştın mı onunla hiç? O senin çocuklarının babasıdır. Niye? Çünkü televizyon baba onun ona öğretir kimi seveceğini. Neye inanacağını, neye inanmayacağını. Neyi giyeceğini ve neyi giymeyeceğini. Nelerin güzel olduğunu, nelerin çirkin olduğunu televizyon baba öğretmektedir. Sübhanallah. Sen burada bu sohbeti dinlerken televizyon baba senin çocuğuna şu anda ders vermektedir. İnancı ne olacağını bilmesin lazım Düşünebiliyor musun? Birisi şimdi şu meclise gelse, bize burada dinimizi hakaret etse onu buradan dışarı atarız. Ama aynı bizler, aynı insanlar bizler kendi ellerimizle evimizin en güzel yerine, en ortasına televizyon babayı koymuşuz. 24 saat dinimize sövüyor haram'a davet ediyor, şirke çağırıyor, fal yapıyor. Efendim her türlü haramlar yapıyor, ahlaksızlıklar yapıyor ve onu en güzel şekilde korumaktayız. Öyleyse bugün sen çocuklarının babası değilsin. Sen sadece onların biyolojik babasısın. Gerçek baba kimmiş bunu bir ayakkabı almada ispatlarsın. Sen misin yoksa televizyon babamı? Bir ayakkabı al, sıradan bir ayakkabı al, çocuğuna hediye et. Çocuk diyecek istemiyorum. Niye? Çünkü televizyon baba bana Adidas'ın güzel olduğunu öğretti. Nike'ı istiyorum diyecek. Ona bir oyuncak getiriyorsun. Yoktur, bunu ben istemiyorum. Televizyon baba bana Nintendo'yu öğretti diyor. Onu istiyorum diyor. Öyleyse çocuğun üzerinde hakimiyeti senin elinde olmadığını bilmen lazım değerli arkadaşlar. O yüzden arkadaşını da televizyon baba seçiyor. Sen seçmiyorsun. Kimi seveceğini televizyon baba seçiyor. Bu duruma düşmemen için Çocuğunu koru. Çocuğunun arkadaşlarını sen seç. O yüzden vaktini çocuklarına daha çok geçirmeye uğraş ve çalış arkadaşım. Ee, ve bundan başka bir örnek de verebilirsek mesela New York'ta, Brooklyn'de, işte duymuşsunuzdur Hollywood filmlerinde çok anlatırlar Zenciler bu 60'lı, 70'li, 80'li hatta 90'lı yılların başlarına kadar oradaki eroin yaygını çok meşhurdu. Orada işte eroyuntu tacirleri her köşede olduğunu, her parkta dururlardı. Mafyaların, geceleri silahlı çatışmaların olan bir bölgeydi New York. Hatta New York polisi oraya girmeye cesaret edemezdi. Siyahların, çoğunlukla siyahların yaşamış olduğu bir bölge idi. Ne oldu? Veliler bir araya geldi. Bütün veliler bir araya geldi. Gayrimüslim bunlar. Bir araya geldiler ve dediler ki bundan sonra artık, bundan sonra her anne baba çocuğunu kontrol edecek. Nasıl kontrol edecek? Kiminle arkadaş ettiğini. Herkes çocuğunun arkadaş seçiminde yardımcı olacak. Şu anda 2010 yılındayız ve Harlem Brooklyn bölgesinde New York'ta artı bir tane eroin taciri kalmamıştır. Bütün bu mafya grupları yok olmuştur birden. Niye? Çünkü herkes kendi ailesine çocuğuna sahip çıkmıştır ve diğer komşunun çocuğu Yanlış arkadaşlarla dostluk ediyorsa bunu hemen velilerine haber verdiler. Ve böylelikle ne oldu? Böylelikle o mahalledeki bütün kötü alışkanlıklar bir anda kayboluverdi. Ve bugün New York'un en güvenirli mahallelerden bir mahalleye dönüştü. Yani polisin başaramadığını anne babaları başardılar. Demek ki bugün çocuğumuz kötü arkadaşlar ediyorsa onları uyarmamız lazım. Ve komşumuzun çocuğu kötü arkadaşlara gitmişse... Komşumuza bunu haber vermemiz lazım. Ama bugün subhanallah bazı Müslümanlar seviniyorlar. İşte komşunun çocuğu kötü yola düştüğünden hatta sevinenler var. Bu İslam değildir. Müslümanlık kendine istediğini başkasına da arzulayacaksın, isteyeceksin. Dördüncü hususa geçiyorum bitirmek üzere. Çünkü gerçekten çok uzun bu ders ve iki saattir size burada anlatmaya çalışıyorum. İkinci, dördüncü maddeye geçir ve böyle bitireceğim. Nedir? Çocuğunuzun hatalarına boraz göz yummaktır. Yani özgürlük vereceğiz. Eğer iyi çocuk yetiştirmek istiyorsan, iyi bir tohum ekmek istiyorsan, öyleyse çocuğun her yapmış olduğu hata onun sonu olmaması lazım. Bugün mesela çocuk evde bir hata yapıyor, kız çocuğu bir hata yapıyor. Baba onu hemen reddediyor, evlatlıktan atıyor. Ve ona diyor ne biçim insansın seni istemiyorum diyerekten ne yapıyor? ...red etmektedir. Halbuki bu yanlıştır. Bir kere şunu bilmen lazım... ...hatasız insan zaten yok. Her insan hata eder. Kullu beni Adem hattâun diyor aleyhissalâtu Bütün insanlar... ...Âdemoğulları hata eder. Ve hayrul hattâine... ...ettevvâbun buyuruyor. Ve en hayırlıları da hata edenlerin... ...hatalarından geri dönenlerdir. Öyleyse ne yapacağız? Çocuklarımıza hatalarından... ...nasıl geri dönebilirler... Onun eğitimini vermemiz lazım. Ey çocuğum bu yol yanlıştır. Bunu ikna yoluyla ne yapacağız? Hatasından geri döndüreceğiz. Ama bugün çoğu Müslümanlar çocuğu bir hata ettiği zaman onu silip atmaktadır. Onu lanet etmekte, de, onu def etmekte de beddua ederekten çocuklarından kendisini uzaklaştırmaktadır. Ve bu da çok yanlıştır. Delil olarak, örnek olarak bir örnek vererekten sohbetimi de tamamlamak istiyorum. Aleyhissalatü vesselam, Cabir bin Abdullah, radıyallahu anhu hadisinde geliyor. Sahih Müslim'de rivayet edilmiş. Haca giderken, haca giderken yanında amcaoğlu Fadr İbni Abbas da var. Fadr İbni Abbas onunla beraber hacca giderken aleyhissalatü vesselam Arafat'tan Müzdelife'ye geçiyor. Müzdelife'de işte uyudular. Namazlarını kılıp akşam yatsıyı kıldılar. Uyudular. Ertesi sabah Sabah namazını kıldıktan sonra ne yapıldı? Sabah namazı kılındıktan sonra vakfe yapıldı, dualar okundu. Dualar okunduktan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam güneşin doğumuna az kala bir vakitte sahabesiyle, yüz bin küsür sahabesiyle ve yanında da Fadıl İbn Abbas radıyallahu Anhum'a da var müzdelifeden Mina'ya geçiyorlar. Mina'ya geçerken hepsi ihram elbisesinde. Hepsi lebeyk Allahümme lebeyk telbiyeler söylüyorlar. Bu arada ne oldu? İki tane genç kız. Fadr İbn Abbas'la göz yüz işaret ederekten flört yapmaya başladılar. Fadr İbn Abbas 15-16 yaşlarında bir genç, yakışıklı çocuk ihramda. Peygamberimiz bu durumu gördü. Ne yaptı sizce? Vay münafık! İşte Allah belanı versin genç mi dedi? Sana lanet olsun bu hac ibadetinde, şu mübarek saatte, şu mübarek yerde... ...şu mübarek durumda... ...sen nasıl olur da flört yapıyorsun... ...diyerekten onları azarladı mı? ...ne yaptı? Birinci rivayete göre... ...aralarına girdi... ...Fadr-i Abbas onları görmemesi için. İkinci rivayette ise... ...başını çevirdi. Fadr-i Abbas'ın kafasını bu taraftan... ...bu tarafa çevirdi. Yani hata eden çocuğa... ...fırsat vermek lazım... ...hatasından dönebilmesi için. Günah işlemişse o günahının yanlış olduğunu, çirkin olduğunu ona ikna ettirip ondan geri döndürmektir. Ya اَيُّهَا amenu, tubu ila اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً Ey iman ederler! İştenlikle Allah'a tövbe edin. Tövbe edin derken yani hatanızdan geri dönün. Amaç kişiyi hatasından geri döndürmektir. Yoksa onu hatasında zelil etmek, kötülemek değildir. Allah Azze ve Celle'nin sıfatından bir tanesi nedir? İnnallâhe gafûrun Muallah, Muhakkak Allah Azze ve Celle çok bağışlayan ve çok yumuşaktır. O yüzden çocuklarımıza karşı yumuşak olacağız ama gevşek olmayacağız. Yani onların hata ettiklerinde, günah ettiklerinde bu bizim için ölüm fermanı olmaması lazım. Cezalandırmamızı yaparken doğru bir şekilde yapacağız. Cezalandırma yaparken onlara bunun yanlış olduğunu ikna ederekten onları tövbeye, güzelliklere geri çağıracağız. Ama onları eğer konuşmadan, onlarla bu uslubu anlatmayı anlatmasak, hataları konuşmasak, o zaman o insanlar, o çocuklarımız günahlarda ve haramlara daha çok derine batacaklar. Batmamaları için onlara ikazlarda bulunmamız gerekir. Allah Azze ve Cel hepinizden razı olsun. Beni sabırla dinlediğinizden dolayı, Allah Azze ve Celle bizleri öyle bir aile bize nasip etsin ki bizleri güven içinde yaşattırsın ve öyle evlatlar versin ki bizlere ve İslam'a, Müslümanlara faydalı kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in subhaneke Allahümme ve bihamdike şedü en la ilahe illa ente estagfiruka ve etubu ileyk. Barakallahu Allah hepimizden razı olsun beni sabırla dinlediğinizden dolayı